Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dost yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu, cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur.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 Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki her şeyin Rabbi o iken ben başka bir Rab mariyim. Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size...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 Çünkü onlar Allahı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi, kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Ey Adem oğulları, her mescitte zinetinizi takının, güzel ve temiz giyinin, Yiyin, için, fakat israf etmeyin, çünkü o israf edenleri sevmez. De ki. Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmış? De ki bunlar dünya hayatında müminler içindir. Kıyamet günündeyse yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki Rabbim ancak açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı,